Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahinehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felamudillele Ve men yudlil felahadiyela Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerikele ve neshhedu anna muhammedan abdhu ve resulu. Ama بعد, fya ibadallah, ittakul lah ve atiuh, inna allah ma allazina ittaku, allazinahumusinon. Kalallahu taala, azze ve cel, fi kitabi hilkerim, azabillahi min shaytanir rajim, bismillahi r-Rahmani Kul, ya ahl kitab Tealev ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum. En la na'buda na illallah ve la nushrike bihi şey'a ve la yettehide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Fein tevellev fekulü şedü bi'enna müslimun. Ve kal Allahü Taala fi ayetin uhra ittehidev ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Velmesih abne Meryem ve ma umiru İlla Liyabudu İlahem Vahide, La İlahe Illahu Subhanahu Ama Yusriku. Ve Kâl Allaht Taala fi Ayaetün Ukhra, Elam Tera İla Alzîne Yazûmunun Amanu Bima Ünzil Elleik Ve Maa Ünzil Min Kablik. Yüreği donuyor, tahkim o ile taht. Ve Kat Ümriu En En Yutllem Dalalem Bagida. Ve Kâl Taala fi Ukhra. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَكُونُوا مِثْلَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي صدق الله العظيم. ayet kelimelerde Cenabı Hak meal olarak şöyle buyuruyor. De ki Ey kitaplılar! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona kulluk yapalım, ona hiçbir şeyi ortak, şirk koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah, rab edinmeyelim. Eğer onlar bu söze, bu davete rağmen yüz çevirirlerse deyin ki, Şahit olun, biz Müslümanlarız. Ali İmran Suresi 64. Ayet Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların şirk koştukları her şeyden uzaktır. Tevbe Suresi 31. ayet. Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar Tawhüd'u inkar edip tanımamaları gerektiği kendilerine emr halde onun önünde muhakeme olmak veya onların hükümleriyle hükm olunmak istiyorlar. Şeytan da onların onları derin bir sapıklığa dalalete düşürmek istiyor. Nisa suresi 60 Yine Cenab-ı Hak maal olarak buyuruyor ki Allah size kitapta Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini veya onlarla alay edildi edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde birlikte toplayacaktır Nisa suresi 140. ayet sevgili kardeşler bu ayetler ışığında günümüzdeki din anlayışlarını tevhidi anlayışla beraber bir kıyaslayarak değerlendirelim bir Allah'ın dini tevhid dini var bir de devletlerin yönlendirdiği halkın dini var. Bunların ikisini bir mukayese yapalım bazı konularla. Allah'ın dininde la ilaha illallah inancı ve buna ait yaşama biçimi hayatın merkezini oluşturur. Ama halkın dininde ise maalesef la bilinci diye bir şey yoktur. İlahları Çağdaş ilahları reddettiği e, davranışlarıyla ve inançlarıyla belli değildir. İlah olarak çağında, zamanında neleri kabul ediyor, neleri reddediyor, bunları bir değerlendirmemiz icap eder. Allah'ın dininde, merkezde, hayatın merkezinde Allah vardır. Ama devletin yönlendirdiği halk dininde merkezde para vardır, insan vardır. Eşya vardır, yöneticiler vardır, devlet, vatan vardır. Allah'ın dininde Allah'tan başka hüküm koyan, ilahlık yapan herhangi bir kimse, bir yetkili yoktur. Halkın dininde ise Allah yağmuru yağdıran, insanları yaratan, her şeyi affeden bir zattır. Ama onun dışında kamusal alana karışmaz. Kamusal alanı hukuk düzenlemesini, insanların neyle nasıl yönetileceğini başkaları belirler. Allah'ın dininde, Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde tektir, inancı esastır. Halkın dininde ise Allah'a ait sıfatlar devlet adamlarına, sevilen yöneticilere verilir ve onlar da ilahi özellikler gibi kanun koymaya insanları kendi kafalarından çıkarttıkları meclisten çıkarttıkları kanunlarla yönetirler. Allah'ın dininde hüküm egemenlik sadece Allah'a aittir. Devletin yönlendirdiği dinde ise hüküm halka aittir, milletindir egemenlik. Allah'ın dininde İnsanların kimliği Müslümandır, Müslüman ismini Allah vermiştir, Hac Suresinin son ayetinde belirtildiği gibi. Devletin yönlendirdiğinde ise insanların kimliği vatandaştır, Türk veya Kürttür, halktır, millettir, falan partilidir. Allah'ın dininde farzları, haramları sadece Allah belirler. Halkın dininde ise yasakları, yasalar, meclisler belirler. Allah'ın dininde farzlar Allah'ın kitabıyla alakalıdır. Ama halkın dininde ise halkın başındaki belamlar yeni yeni farzlar üretirler. Kur'an Allah'ın kitabıdır Allah'ın dininde ve ona itaat edilmeli onun dışına çıkılmamalı, hudut ihlali yapılmamalıdır. Devletin yönlendirdiği dinde ise anayasa kutsaldır, ona uyulmalıdır. Hatta halk da anayasayı, yasaları belirlemelidir. Allah'ın hükümleri, yasaları, onlar sadece ölülere okunacak bir kitap şeklinde değerlendirilir. Yine halkın dininde Atatürk ilkeleri kutsaldır, ona ters kanunlar, teklif bile edilemez. Allah'ın dininde putlar, heykeller yıkılır. Bütün peygamberler putlarla mücadele eder ve Müslümanlar da mücadele etmek zorundadır. Devletin yönlendirdiği dinde ise putlar, heykeller yapılır, savunulur, saygı duyulur. Onlar uğrunda mücadele edilir. Allah'a Allah hiçbir şey ve hiçbir kimse şirk koşulmaz Allah'ın dininde. Ama devletin yönlendirdiği dinde ise Atatürk, meclis, demokrasi, devlet Allah'a rahatlıkla şirk koşulabilir. Allah'ın dininde kutlus olan Allah'tır, kutsal olan tek zattır. Devletin dininde ise vatan, bayrak, marş, devlet, heykeller, onlar da yücedir, onların uğrunda ölünürse şehit olunur ve kutsaldırlar. Allah'ın dininde cehennemden, Allah'ın azabından korkulup sakınılır. Devletin yönlendirdiği dinde ise, hapisten, aç kalmaktan, depremden, devletten korunulur, sakınılır, korkulur. Allah'ın dininde cennet ümidi, beklentisi, ve her şeyden önce Allah'ı razı etmek esastır. Devletin yönlendirdiği halk dininde ise dünyevi beklentiler öne çıkar. İyi bir vatandaş olmak ve dünyada rahat yaşamak her şeyin önündedir. Allah'ın dininde, Allah'ın huzurunda ibadet, kıyam, rükû bu şekilde ona saygıyı, kulluğu göstermek esastır devletin yönlendirdiği dinde ise heykelin karşısında kıyam, saygı duruşu gibi puta tapanlara benzemek, anıt kabirde e, defterlere yazı yazmak, heykelleri şehirlerin meydanlarına dikmek, resmini resmi dairelerde mecbur etmek gibi e, farklı dinin farklı uygulamaları vardır. Allah'ın dininde Allah'a namaz ve benzeri şekilde yaklaşılırken işte batıl dinde başkalarına saygıyla bu işler değerlendirilir. Tevhid dininde tağutları reddetmek, inkar etmek, Kur'an tabiriyle küfür küfretmek esastır. Halkın dininde ise tağutları baş etmek, onlara itaat etmek, tağutlardan tağut beğenmek, esastır. Allah'ın dininde hayatın amacı, yaratılışı, idealleri hep Allah içindir. Dünyevi e, e, halkın dininde dünyevi hususlar dinle ilgili e, bir hizmet varsa tevhidle bağlantısı olmayan ayrıntıların öne çıkartıldığı hiçbir e, şekilde Allah'ın ayetlerinde emrettiği bir hükmün değil, teferruatla ilgili bazı uygulamaların yapılması söz konusudur. Tevhid dininde Allah ve onun dini her şeyimize karışır. İşimize, aşımıza, eşimize, hayatımıza, her şeyimize müdahale eder. Çünkü o bizim Rabbimizdir. Devletin yönlendirdiği dinde ise, Tabi devlet karışır insanın hayatına çoğunlukla laiklik vardır. Din devlete ve özgür kabul edilen insanlara karışmaz, karıştırılmaz. Ama din devlete karışmadığı halde devlet dine her şeyiyle karışır. Diyanet gibi teşkilatlar oluşturur. Allah hüküm verdiğinde başka bir seçenek olmaz ona itaat etmekle mükelleftir tevhid dininde insanlar. Halk dininde ise özgürlük vardır, örf adetler vardır. Onlara daha çok öne çıkartılır. Allah'ın dininde Allah'a teslimiyet varken halk dininde atalar yolu, gelenekler, bidatler, hurafeler ve devlete, hükümete teslimiyet öne çıkar. Allah'ın dininde ölülerden bir şey beklenmez. Ama devletin yönlendirdiğinde anıt kabirler ona onun defterine yazı yazmaklar, ona saygı duyup çelenkler koymalar ve onun yanında türbeler, adak adamalar söz konusudur. Allah'ın dininde Allah'ın takdiri, kader dediğimiz Allah'ın her şeyi bilmesi esastır. Halk dininde ise fallar, burçlar, yıldız falları, 2023 gibi hayali beklentiler daha öne çıkar. Allah'ın dininde yemin sadece Allah adına, Allah adı zikredilerek yapılır. Devletin yönlendirdiği dinde ise kimin ne kadar sahip olduğu tartışılabilecek şekilde namus ve şerefler üzerine yapılır. Allah'ın dininde eğitim Rab olan Allah'ın terbiyesi esasıyla söz konusu edilir. Halkın dininde ise eğitim batı tarzıdır. Akıl öne çıkar, putların merkeze alındığı onların gölgesinde ve onlara saygı duruşlarıyla başlayıp biten haftalarla Kur'an'ın vahyin merkeze alınmadığı müsbet ilim denilen laboratuvarda değerlendirilebilen bilimlerin öne çıktığı bir eğitim vardır. Allah'ın dininde rızkı veren sadece Allah'tır ve helal rızık talebi müminler için gerekli bir görevdir. Halkın dininde ise paranın putlaştırılması, paranın din gibi yüceltilmesi söz konusudur. Allah'ın dininde haram rızka meyletmemek esas iken, Diğer dinde banka, faiz, kredi, yalan dolan ve kapitalizm denilen paranın egemenliği söz konusudur. Allah'ın dininde insan sadece Allah'a kulluk yapar, Allah'ın kulu olduğunu kabul ederken, e, devletin yönlendirdiği dinde insanlar devletin kulu gibi, devletin kanunlarına, kurallarına birinci derecede uymak, yine paranın kulu olmak, koltuğun kulu olmak, havasının kulu olmak gibi seçenekleri tercih eder. Yine Allah'ın dininde sevgi, korku, ümit sadece Allah'a yönlendirilirken, halkın dininde Allah'tan başkasına sevgi, ümit ve korku söz konusudur. Allah'ın dininde velâ ve berâ, yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek esasken, Batıl dinde Allah'tan başkasına, özellikle devlet ve devlet adamlarına sevgi, onlardan ümit ve onlardan korku öne çıkar. Allah'ın dininde elfazı küfür, cehenneme atılmak gibi görülürken küfür sözleri, devletin yönlendirdiği dinde politikacıların küfür sözleri, şarkı ve şiirlerdeki nice küfürler, okullardaki derslerde taavutların övülmesi ve buna benzeyen küfrün rahatlıkla söylenebilmesi esastır. Allah'ın dininde Allah'ın dini insanları yönlendirirken diğer dinde devletin dini, diyanet denilen resmi teşkilatlar insanları yönlendirir. En üst derecede sevgi bağlanma tazim tevhid dininde Allah'a ait iken ona yönlendirilirken diğer dinde devleti yöneticileri Atatürk'ü, vatanı, bayrağı yüceltmek ve onlar uğrunda mücadele etme bilinci verilmeye çalışılır. Evet, biz bu iki dinden birini tercih etmek zorundayız. Kalabalıklar hangi dini tercih ediyorsa onlar bilinçsiz olarak bunu yaptıkları durumda onlara davet ve tebliğ ulaştırmak, dava adamı, davetçi olan bizlerin üzerine görev olarak düşüyor. Ve Allah'ın dinini Allah'tan, Kur'an'dan öğrenmek, falan veya filan hocadan, falan veya filan cemaatten değil, Allah'ın kitabından talim etmek hepimizin boynuna borçtur. İnsanlar keşke dinsizliği emretmiş olsalar, açıkça cehenneme davet etseler, bunun hiçbir etkisi olmaz. Ama batıl anlayışları hak diye, din diye, İslam diye hakla batılı karıştırarak sunulduğunda insanlara ciddi manada etkiler uyandırılıyor. Yeterince biz hakkı tanamadığımızdan, tevhidi esasları Yeterince bilmediğimizden anlatılanların, davet edilenlerin İslam olduğunu zannediyoruz ve bu noktada ciddi manada dalalete, sapıklığa yönelme durumu olabiliyor. O yüzden Allah'ın kitabını okumak ve ona yönelmek zorundayız. Hepimiz Allah'ın davet ettiği tevhide Allah'ı tek ilah, tek Rab, tek hakim, tek egemen, tek korkulacak zat, tek mutlak sevilecek zat, tek itaat edilecek merci olarak görmediğimiz müddetçe bizim inancımız bizi kurtarmaz. Evet, bunları tekrar bugünlerde önem taşıdığı için hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Rabbimiz sadece kendisine kul olan, başka her türlü kulluğu reddeden, tağutları inkar edip Allah'tan başka ilah olmadığını yaşayışıyla da ispat eden gerçekten mümin tevhid ehli insanlardan eylesin. Ela inne el kelam ve eblegan nizam melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an fes ben sizi ula alıcamtur